Alhamdulillah, Rabbi alamin. Bismillahi r Dördüncü bölüm, Nefsin Arzuları ve Terbiyesi. Cenab-ı Hak, Celle Celalhu, Musa aleyhisselam'a şöyle vahyetti: "Ey Musa, eğer benim sana konuştuğun sözün diline, kalbinden geçenlerin kalbine,